الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين الحمد لله على نعمه الإسلام الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا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 Ağrıb Allah'tan Şeytan Rjim, Bismillah الرحمن الرحيم. Bu Cuma akşamı yine varlığımız farkındalığımız üst başlığı altında gençlerle sohbet, gençlerle söyleşi yapmak üzere. Bu kez bir mescidi, bu kez bir camiyi, bir mahalleye değil, bir şehre değil, bir ülkeye de değil, bir kara parçasına hatta ümmete geneli itibariyle mal olmuş, büyük bir mabetten ve o mabedin bizim neslimiz bizden önceki nesil hatta ondan da önceki nesilden itibaren uzunca bir zamandır kapalı kalması ve gerek milletimizde gerekse ümmetimizde kanayan bir yara olarak yaşanması ve bunun toplumdaki karşılığı ni konuşacağız ayasofeyi Allah'ın evlerini ve özelde Ayasofya'yı, Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği ve özgürlüğümüzün bir parçası saydığımız bu mabetlerimizi ve bu mabetlerimizden yükselen ilahi nidayı, ezanı, şairin dediği gibi bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bunlar hem dinimizin temeli bir yandan bir yandan da bizim buradaki varlığımızın müminler olarak varlığımızın nişanesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu gönderdiğinde yahut daha sayıda bir grup gönderdiğinde onlar bir yerleşkiye yaklaştıkları zaman uzaktan Onlarla alakalı olarak vakit namazında ezan olup olmadığını, ezan yükselip yükselmediğini bakar, bunun üzerinden onları tanımaya çalışırlardı. Dolayısıyla bir yerleşim biriminin mahiyetini, hüviyetini, kimliğini yansıtan en temel şiarı İslam'ın ezan, ve hatta onların istiklalinin de bir parçası, yine şairin söylediği gibi ''Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal'' dediği, hakka taptığımızı, ondan gayrı bir ilah kabul etmediğimizi, yegane her şeyin yaratıcısı ilahımız, her şeyden daha büyük en çok önemsediğimiz hayatı bıçak gibi kesip çağrısı olduğunda camiye gittiğimiz, huzuruna çıkıp alemlerin Rabbi olarak kendisine hamd ettiğimiz, eğilip rükuya vardığımız, sonra yerle hem zemin olup yüzümüzü secdeye, zemine sürdüğümüz Allah Azze ve Celle ile olan bu ilişkimizin yaşandığı yerler. Ve bunlar bu açıdan bakıldığı zaman ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın şehirlerin anasında Ummul Kura diye şehirlerin anası diye tarif ettiği o yerleşim biriminde Hazreti Adem'den kalma toprağın altındaki kaidelerin yerini gösterdiği zamana kadar dayanıyor. Dolayısıyla proje yani yeryüzü zarfı Esasta, merkezde tek bir mabedin bulunduğu ve diğer mabetlerin civarda ona doğru baktığı, şimdi bu camilerin hepsi yüzlerini Beyt-i Haram'a, Mescid-i Haram'a dönmüş vaziyettedir. Dolayısıyla onunla senkronize, onunla eş güdümlü, onunla birlikte çalışır bir vaziyettedir. İçine girip çıkan müminler de aynı mabede doğru yüzlerini dönerler. Bu aynı istikamette bütünleşen, aynı istikamette bir araya gelen ve Cenab-ı Hakk'ın inne hadihi ummatukum ummeten vahide. Sizin bu ümmetiniz aslında tek bir ümmet. Ve ene rabbukum. Ben de sizin Rabbinizim dediği Cenab-ı Hakk faabuduni bana kulluk edin. Bu ayet nerede tecelli ediyor? Bu ayet merkezinde Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e ta vaktiyle yerini gösterdiği. O izbawva ana İbrahim'e İbrahim mekanel beyti. İbrahim'e beytin mekanını gösterdik. Allah azze ve celle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı alıp uzak bir coğrafyadan oraya kadar getirdi. Oraya ailesinden bir parçasını bırakmasını sağladı. Evladı büyüyünce onunla birlikte tekrar Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı görevlendirdi. Görünürde birkaç kişilerdi ama ümmetin temelini Allah'a kulluk eden alemlerin Rabbi, göklerin yaratıcısı, göklerin ve yerin, yaratıcısı, insanların yaratıcısı olan Allah'a kulluk etmek üzere, tertemiz, hiçbir batıl inancın, akidenin bulaşmadığı, yersiz, temelsiz, nice batıl dinlerin hepsine rağmen aklederek sadece var edeceği, yaratan kudrete, âlemlerin Rabbi diyerek yegane tek bir ilah diyerek yani Allah secdeye varılan bir yer. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın vaktiyle Cenab-ı Hak'tan aldığı kelimeler eşliğinde gerçekleştirdiği, yaşadığı tövbesinin olduğu coğrafya burası. Bu coğrafyada Allah azze ve celle beytin kaidelerini Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gösterdi. Dışarıdan görünen bir şey değil. Zeminin altında olan bu kaideler Hazreti İbrahim Aleyhisselam buraya geldiğinde Cenab-ı Hak onu yeri tarif edip getirdiğinde Rabbena inni askantu min zurriyeti Rabbim zuriyetinden bir kısmını buraya yerleştiriyorum. Bi burası bir vadi. Gayr-i Burada hiçbir ekin yok. ''İnde beytikel muharram'' Bu beytinin yanında iskan ediyorum. Beytin yerini Cenab-ı Hak ona gösterdi. Ve yıllar sonra tekrar Hazreti İbrahim Aleyhisselam buraya gelip bu kez beytin kaidelerini yükseltmekle. Bir yandan beytin kaideleri yükselirken bir yandan aslında yeryüzünün o geniş coğrafyasında bu beyte doğru bakacak bütün diğer Allah'ın beytleri, diğer Allah'ın mescitlerinin aslında temeli başlatılmış oldu. O gün için yükseltilen, konulan her taş, yükseltilen her kaide, her duvar aslında devamı gelecek, peşi sıra Medine'de, peşi sıra diğer coğrafyalarda li unzira ummel kura litunzira ummel kura ve men havlaha ummel diye Resulullah'ın bi'setinin başladığı ve devamında ve men havleha. ve etrafını bütünüyle kuşattığı yeryüzü coğrafyasının Mekke orijinli olarak tamamı. Zaten karasal olarak da orijinde duruyor ve tamamına hitap edebilen bir merkezde duruyor. Ta en uzak coğrafyalardan bile yönünü oraya durarak global manada bir ibadeti icra ediyoruz. Dolayısıyla mabetlerimiz, mescitlerimiz bizim küresel bir projemiz. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği Hz. İbrahim ile başlayan ve bugünlere uzayan ve devam eden hala en uzak coğrafyalarda yine ibadet, ibadethaneler, mabetler, mescitler bazen bir katta, bazen bir bodrumda, bazen bir sanayiden metruk bir yerde de olsa ama içine mü'minlerin dolmaya başladığı, girdiği ve tekbirlerin getirilmesiyle Allah'ın huzuruna çıkıldığı bir yer olduktan sonra bugün Medine Mescidi yarın yeryüzü coğrafyasında devasa mescitler, devasa mabetler olarak devam eden bir süreç. Dolayısıyla Hz. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte başlayan bu mabette, mescitte رَبِّ جَعَنِّي مُق۪يمَ الصَّلَاتِ وَمِنْ Allah Azze ve Celle'ye kulluk ettiğimiz... Süreç yine Hz. İbrahim Aleyhisselam'la başlayan Cenab-ı Hakk'ın ve'zen fi'n-nâsi bil insanlara hac için ezanda bulun ilanında bulun yatu karejâlen ve ala kulli dâmirin yâtîne min kulli fecjin onlar ister binekli ister bineksiz olarak en uzak en ücra köşeden çıkıp gelsinler. O günkü Mekke vadisi etrafta kimseciklerin olmadığı, beyt-i haramın daha kaidelerinin yeni yükseldiği bir zamandan Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'e yine küresel planda bir ibadeti başlattı ve sen ezanı yap, en uz uzak coğrafyadan, en ücra noktadan insanlar çıkıp gelsinler. Dolayısıyla Bizim ibadetlerimiz Cenab-ı Hakk'ın öğrettiği bir süreçte hanif, sadece O'na kulluk eden bütün Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberler silsilesinde aynı dinin yani Allah'a teslim olunan hayatı O'nun adına yaşadığımız bir süreç ve bu süreçte daha Bismillah dediğimiz yerde mabed ma'bedle başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelirken Medine yakınında Kuba dediğimiz müvkide kısacık bir süre kaldığı zamanda bile hemen bir mabet inşa etti. Hemen orada Allah'ın küçük bir evini inşa etti. Çünkü nasıl ki yumurtada veya herhangi bir canlının oluşumunda her şeyden önce ilk defa, Hayatın başlangıcı olarak kalp merkezinde hareketlilik başlar, müminlerin hayatı da az sayıda da olsalar, çok sayıda da olsalar, ücrada da, tenada da olsalar, bir aradaysalar ve bir yerleşim olacaksa o mescidin merkezinde olduğu bir hayat ile damarlara kan pompalamaya başlar. Eğer damarlar, sokaklar ise buralara insanları pompolayan o mabedin kendisidir ve onları tekrar geri çağıran, yine aklayan, paklayan, temizleyen ve sonra yine onları sokağa çıkaran ve bunu Allah Azze ve Celle vakitli bir ibadet olarak اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مُقُوتًا Yazılı yani farz hale getirdi. Hayatımızın yol haritası olarak, o bakımdan bizim açımızdan mabet şurada buradaki bir yapıdan ibaret değil, içine girip girip çıktığımız, aklandığımız, temizlendiğimiz bir yer ve buradan dirlik sağlıyoruz, buradan bilinç sağlıyoruz, buradan yeni tabirle refresh oluyor, yenileniyor, yineleniyor, Allah'ın huzurundan tekrar Donanmış olarak, hazırlıklı olarak bir kez daha hayata çıkıyoruz. O bakımdan buraya girip çıkan müminlerin şuuru, bilinci ve hatta onların varlığına, istiklaline kadar uzanan dirliğinin kaynağı burası, merkezi burası. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a <gülüyor> firavunun boyunduruğu altında tutsaklık hayatı yaşarken buradan çıkmalarının yolunu bakın nasıl öğretti. Ve cealū buyūtakum kıbleten ve akīmus salâh. Allah azze ve celle onlara dedi ki evlerinizi kıblega edinin ve namazı ikame edin. Namazı hayatınıza yerleştirip lerinizi, mabetlerinizi gerekirse evlerinizde, çünkü belli ölçüde gizli yapacaklardı, edinin bu süreç sizi, sizi istiklale götürecek. Bu süreçte olgunlaşacaksınız, bu süreçte pişeceksiniz, bu süreçte şuur dünyanız, zihin dünyanız ve hatta hayatınız şekillenecek ve neticede Allah Azze ve Celle'nin hükmünde... Tekrardan özgürlüğü yani istiklali hak eder duruma geleceksiniz. İstiklalin yolunun mabetteki kulluktan geçmesi ne anlatıyoruz? Şairin hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal derken kastettiği tapınma, kastettiği kulluğun yaşandığı bir yer. O yüzden oraya değmesin mabedimin göğsüne. Namahrem eli. Na mahremin eli oraya uzanmadığı sürece, oraya değemediği sürece, milletin istiklalinin, milletin diriliğinin ve hatta global manada ümmetin şuur ve bilincinin sekteye uğraması, bitmesi, tükenmesi, ortadan kalkması söz konusu olmayacaktır. Daha önce de belki konu ettik, bir Rus ajanının vaktiyle Suriye'deki komünist hareketlerle ilgili olan çalışmasını anlatırken <gülüyor> neden etkili olamadılar? Neden birkaç azınlık, İslam dışı azınlık gayrimüslimlerden ibaret kaldı oradaki yapılanma? Niçin sahada halkın kendisine özellikle sünni altyapıya inemediler? Bunu anlatıyor, <gülüyor> bunu anlatırken dedi ki, bunun cevabı çok basit, biliyorsunuz Müslümanların mabetleri, ikinci evleri. Bir zaman sonra fark ettik ki orada bu konu konuşulmuş ve bize karşı toplumsal bir pozisyon alınmış ve biz o barajı hiçbir zaman açamadık. Dolayısıyla parça parça ayrı ayrı yaşayan Varlıklar değil İslam toplumu ve Müslümanlar. O yüzden Resulullah böyle bir toplum inşa ettiği için Kuba'da da Medine'ye girdiğinde de daha kendisi henüz hiçbir yere konaklamadan, devesinin çöktüğü yere işte buraya İslam mabedini, buraya mescidimizi inşa edeceğiz dedi. Daha kendisiyle ilgili nerede kalacağız, kendimize nerede ev yapacağız, biz buraya hicret edip geldik, hanemiz neresidir, nereye yapalım demeden ilk önce toplumun kalbini tesis etti. Dolayısıyla bizler açısından mabet demek sadece bir yapı demek değil, orayı imar ettiğimiz, orada yaşadığımız beş beşi mamur bir mekan demek, hayatımızın. Bir parçası demek dışarıdan bakanların bilirsiniz ikinci evleri hatta evlerinden daha çok girip çıkıyorlar dedikleri yer demek. O yüzden Allah Azze ve Celle bizim mabetlerimizi اِنَّمَا ya'muru مَسَاجِدَ men مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah Azze ve Celle imardan söz etti ve bunun imarını yapısal olmaktan öte... Men e mene billahi vel yevmil ahiri <gülüyor> ve iqam as salata ve ata ve Allah'a iman etmekle namazı kılmakla zekatı vermekle ve Allah'tan gayrısından korkmamakla özdeşleştirdi. Böyle kimseler imar eder. Yoksa yapı olsaydı herhangi bir mimar herhangi bir mühendis de imar edebilirdi. Ama bizim imarımız oranın canlı tutulması, orada mü'minlerin hayat bulması, dirlik kazanması. Mekke orijinli, beyt, mescid-i haram orijinli bir dirlik bu. جَعَلَ اللّٰهُ Beytel الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلَّاسِ Merkezinde beyt-i haram var. Cenab-ı Hak orayı Allah dirilik merkezi kıldı. Yaşadığımız hayatın her cami üzerinden, her meslid ve hatta her namaz üzerinden oraya uzandığı istikamet alıp böylece birleştiği bir nokta. Dolayısıyla hepimiz ayrı ayrı ama aynı namazı kılıyoruz gibi. Bütünleşiyoruz istikametimiz ve Allah'a olan kulluğumuz bakımından ve aynı ibadeti sergilememiz açısından. Dolayısıyla bu bize dirilik... Bu bize hayat ve bu bize istiklal getiriyor. Bu süreçte bu girizgahı şunun için anlattım. Burası yıkıldığı zaman, burası kapandığı zaman, burası düştüğü zaman düşen sadece mavet değil, hayatın kendisi oluyor. Mü'minlerin hayatı düşüyor. O demin söylediğim Rus ajanının neden etkili olamadık, neden kendimize çekemedik diye bariyer olarak camileri görmesi boşuna değil. Çünkü mü'minlerin hayatının çimentosu adeta, hayatın yaşandığı bir odak noktası oradan feyizleniyor, oradan bereketleniyor, oradan tekrar kendisini yenileyip hayata uzanıyor. O bakımdan camilerle, ibadethanelerle ilgili, bir tanesiyle bile küffarın saldırısının özellikle bunlara yönelik olması boşuna değil, çünkü onlar düştükçe hayat düşüyor. Biz sadece fethin sembolü olarak Ayasofya'nın kendisine değil, her camimize aynı itina ve hassasiyetle bakım gösterdik. Hatta bunları mahallenin içerisine kısa kısa mesafelerle insanların, Çekim ve kapsam alanı içerisinde kalsın diye dağıttık, mahallelerimizi böyle inşa ettik, belli mesafelerle yürüme mesafesi kadar olsun diye. Dolayısıyla bunlardan en küçük mezradakine, en küçük bir mahalledekine, hatta en küçük bir ilçedekine, varıncaya kadar hassasiyetimiz ve itinamız var. Çünkü bunlar hayattan çekilirse, bunlar azalırsa hayatın çatısı çöker, bizim dirlik bağlantılarımız, inanç ve hayat damarlarımız kopar, sonra sokaktaki insanı tanıyamaz hale gelirsin. O bakımdan kilit taşına yönelik bir saldırı gibi İstanbul'un işgali dönemi içerisinde Fransız askerlerinin doğrudan Ayasofya'ya yönelip orayı ele geçirme istekleri boşuna değil. Çünkü o adeta kilit taşı gibi, o çözüldüğü takdirde, o düştüğü takdirde sonra diğer camiler, diğer mabetler, onlar da düştüğü zaman sokak düşmüş olur. Sokakların uğrayıp uğrayıp camiye girip girip çıkıp tazelenen, yenilenen insanlarla, ahlakıyla, akidesiyle, inancıyla ilahi huzurda pir-u pâk olması süreci kilitlenir ve o zaman bir millet, bir ümmet yozlaşır ve atalarıyla geçmişteki o tertemiz ilahi kelimetullah uğrunda can veren, Geçmişiyle hiç tanınamaz hale gelir. Bambaşka bir renge, bambaşka bir biçime dönüşebilir. Dolayısıyla mabede yönelen saldırı ve özellikle bu düzeydeki sembol değeri yüksek bir mabede yönelen Fransız askerleriyle başlayan bu saldırı bilahare batının kıskacında en azından ibadete kapatılmasına yönelik gelen baskılar ile uzun bir zaman milletin ve genel manada ümmetin kanayan bir yarası oldu. Neredeyse son yüzyılda bütün kuşaklar ve nesiller Ayasofya ile onun zincirlerini konuştular. O zincirlerin kırılmasına, kırılacağı güne dönük hasretle beklediler. Bu İlk baştan çok sıcak olan alakanın, ilginin uzun bir zaman sonra unutulur, kimse bunun artık peşine düşmez, yeni yeni nesiller gelir. Eskiler oranın cami olduğunu biliyorlardı, yeniler hiç öyle görmeyecekleri için öylece biter, tükenir, kalır, hatta başka mabetler bile tek tek düşmeye başlar beklentisinde olan ve hala Roma rüyasını gören kesimler aradan geçen 10 yıllarda 20 yıllarda 30 yıllarda her 10 yıl 20 yıl 30 yıl ne kadar üstüne koyduysa milletteki bu beklentinin sönmediğini yer yer közlense de yer yer Sönmeye yüz tutsa da her defasında küçücük dokunuşlarla alev alıp tekrar kendisini gösterdiğini görünce bu ümitsizlik bizden onlara intikal etti. Şimdi ümmetin artık yeni bir döneme, tekrardan mabedinin üzerinde İslam'ın şiarını, ezanları yükselterek sadece bir şehre değil, Sadece bir kıtaya değil, kıtaların geçiş noktasında kaldığı yerden tekrar İlahi Kelimetullah'ın batıya doğru uzanacağı bir sürece başlangıç yaptığı heyecanını gördük. Dolayısıyla mabedimiz uzaktan dokunan ellerin istiklalimize dokunan, istiklalimize kadar uzanan bir sinir ucu gibi rahatsız ediciliği hiçbir zaman bitmedi ve eğer bu süreç tersine dönmeseydi de beklendiği gibi Batı dünyasının beklediği, beklediği gibi işleseydi mabetlerini artık namaz kılınmadığı için, uğrayan gelen giden olmadığı için yavaş yavaş depo olarak yavaş yavaş başka biçimlerde değerlendirmeye başlayan bir yeni yeni kuşaklar ve nesiller bekliyorlardı. <gülüyor> Ama öyle olmadı. Mabedinin peşine düşen, o kilit taşını tekrar yerine koymak isteyen ve bütün ümmet, ümmete tekrar burada ezanın okunmasına gücüm yetecek kadar kendi varlığımı pekiştirdim ve artık ayaklarımın üzerinde duruyor. Buraya Allah'ın izniyle, O'nun nidasıyla tekrar namaz için Giriyorum görüntüsü yeni bir dönemin başlangıcı. O bakımdan bunun arada kaybolması, bunun birkaç zaman içerisinde bir heyecanla unutulması söz konusu olacak olan bir şey değildir. Unutulsaydı kapalı olduğu zamanlarda unutulurdu. Hiçbir nesil bunu unutmadı ve zincirleme bir sonraki nesle bu emaneti tevdi etti. Evladım burası illa ki açılacak, illa ki açılacak, fethedildiği günün ve Fatih'in vakfiyesi olarak tekrar işlemeye sokaklarını, caddelerini, yollarını ve Kabe'ye kadar uzanan çünkü bu mabedin büyüklüğü şehre, mahalleye, bir kıtanın ucuna sıkışmayacak kadar büyük. O yüzden açılmasının sedası ta uzaklardan olumlu ve olumsuz sedaları geldi. Çünkü bunun toprağın altında uzayan artık kökleri ümmetin her ferdine kadar muhabbetiyle bir alaka ve ilgi oluşturmuş. Özelde mabetlerimizin, camilerimizin bizim dirilik kaynağı olduğumuz, genelde dilik kaynağımız olduğu, özelde sembolik değeri yüksek merkezi mabetlerimizin, başta Kabe olmak üzere küffarın her türlü tasallutuna karşı korunması gerektiği gözbebeği gibi. Çünkü onlar bir yapıdır, evde de kılınır sanılırsa eğer o zaman bu birliğimizi ve dilliğimizi kaybettiğimizde Aramızdaki irtibatlar kopar. Orada biz bir araya gelip irtibatımızı sağlıyoruz. Orada tekrardan kendi yaratılışımıza yeniden bir ayar veriyoruz. Allah Azze ve Celle dini akidemizi, inancımızı başlattığımız Hanif olarak dine yöneldiğimiz anı ve akim majhakelid dini Hanife, fıttıra Allahıllati fıttırına səleya. Yüzünü وَاقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ dine dön. Yüz kişinin özü, kişinin kendisi, bütün fıtratı ile hanif olarak yani Allah'tan başka bir ilah tanımayarak, şirkin bütün çeşitlerinden uzak durup, sadece ona kulluğu, yarattığı her şeyi bir tarağın dişleri gibi eşit kendisi gibi sayarak huzura çıkan bir kimsenin hali. Millete abikum İbrahim. İbrahim'in milleti. Allah'tan gayrı hiçbir mabut tanımayan bir anlayış, nasıl ki insan yaratılışının temel ayarlarıyla özdeş ise, aynı ise ve bu dine girmek suretiyle böyle ifade ediliyorsa kişinin yüzünü doğrultması yani eğrilmiş, oraya buraya sapmış, ayarı kaçmış, bunu tekrardan imana, İslam'a yönelmesiyle kendi öz ayarlarına, cevherlerine, kalbine dönmesi nasıl böyle bir şey ise bunu tekrar tekrar yaşadığımız yer camilerimizdir. O yüzden Cenab-ı Hak ''Ve atîmû vucûhakum'' عِنْدَ كُلِّ Her mescide vardığınızda, اَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ Yüzlerinizi ikame edin, kendinizi doğrultun, yüzünüzü doğrultun dedi. Bu özümüzü doğrultmak anlamında dine girerken kullandığı ifadenin aynısını, her mescide vardığınızda diye Cenab-ı Hakk'ın tekrar etmesi, bizim demin bahsettiğimiz sokaklardan, Meside girip, girip çıkan kimselerin tekrardan fabrika ayarlarına dönmesi gibidir. Bu fabrika Cenab-ı Hakk'ın yaratılış fabrikası, Cenab-ı Hakk'ın kulu yaratması. Orada kula verdiği fıtratı, fıtratının tekrar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekle geri dönmesi. Her nerede bir sapma, her nerede bir ayarsızlık, her hangi duygusunda bir ölçüsüzlük yahut gevşeklik olduysa kul huzura gelmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin bir kez daha terbiyesinden geçer. Böyle kimseler ile istiklalimizi kazandık, böyle kimseler ile istiklalimizi koruduk, böyle kimseler ile varlığımızı devam ettiriyoruz. Bu rengimizi Sıbğatallahil Allah, sıbğatallah, ve men min minallahi Sıbğat. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu rengi, bu fıtratımızla birebir eşleşen rengimizi kaybettiğimiz zaman artık hangi renge gireceğimizi tahmin edemeyiz. O yüzden ibadethaneye, mabede yönelen saldırı, orayı karikatürize eden, Orayı basit gösteren, orayı anlamsız, orayı gericilerin, yaşlıların, işsizlerin, güçsüzlerin vakit geçirmek üzere gittikleri biçimde resmeden, imamıyla müezziniyle istihza edip onları gülünç duruma sokmaya çalışan karikatüründen film senaryosuna kadar sistemli bir yaklaşım ümmeti bu ikinci yuvasından uzaklaştırıp sonra yutmayı planladı. Çünkü bu ana yuvasında girip girip çıkıp öydü yuvası yuvada aldıkça onu ifal edemeyeceğine artık adı gibi emin. Bu süreci özellikle Anadolu coğrafyasında kilit taşı mesabesindeki Ayasofya üzerinden doğrudan ele geçirmek, doğ geçirmeye çalışan Fransız askerleri bunu başaramayınca devam eden süreçlerde dış baskı ile buranın ibadethane hüviyeti uzun bir zaman engel gördü, engellendi. Cenab-ı Hak bunu büyük zulüm olarak tarif ediyor. Omen <gülüyor> اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ en يُذْكَرَ ف۪ي Allah'ın ismi, Allah'ın mescitlerinde anılmasın diye engel koyan, bunu engelleyenden, engel olmaya çalışandan. Ve men allamu, daha zalim kim olabilir? Ve men Allahu mimmen mena mescidallahi en yuzkara fiha Orada Allah'ın adı anılmasın diye. Ve sa fi harabiha. Ve oralar harab olsun diye. Bakınız Ermeniler Karabağ işgal edince yaptıkları şey nedir? Mabetleri domuz ahırlarına, domuz çiftliklerine çevirmişler. Niçin? Çünkü bu toprağın kimliğini, bu o toprağın karakterini değiştirmenin en tabiri caizse revanj noktası, buradan geri aldığını düşünüyor. Ama buradan ezan sesi yükseldiği andan itibaren, o tekrar geri alınan şehirlerde o ezan sesini nasıl buradan biz bile duyduğumuzda aynı heyecanı ve aynı esenliği işittikse, bu ses Medine'de yükseldiği günden beri yeryüzünde ulaştığı her müminin ve her iyi, has imana namzet kimsenin yüreğinde karşılık buldu. Bu bulduğu karşılık her neyse o bizi ayara sokuyor, o bizi istikamete sokuyor. O bize millet ve ümmet karakterimizi yaşatıyor ve o bize bağımsızlığımızı sağlıyor. Eğer bundan vazgeçer, bunu aşağılar küçümser, varsın kapalı kalsın hatta başkaları da kapansın bu kadarı lazım değil fazla diyen söyleme boyun eğersek o zaman kendi kökünden, kendi inancından ve Cenab-ı Hakk'ın garantisinden kopacağımızdan artık Hakk'a tapmayan bir milletin istiklalde hakkı olmaz. O yüzden şair baştan uyardı. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Eğer hakka tapma sürecinde kararlılık gösterirseniz, tek bir ocak bile kalsa, tüten tek bir ocak bile kalsa asla bu iş bitmez. Asla bu yurt ve bu yurttaki mü'minlerin ocağı ve dirliği son bulmaz. O bakımdan kendi geleceğini de, kendi varlığını da, kendi istiklalini de inancı üzerinden anlayan, inancı üzerinden bilen, Allah ile olan ilişkisi üzerinden değerlendiren bir anlayış. Allah Azze ve Celle'nin sağladığı esenliğe hem dünyada hem de ahirette yaraşır ve buna layık olur inşallah. O bakımdan bizim mabetlerimizle hayatımızın bu iç içe olan ilişkisini Ayasofya üzerinden tekrar hatırlamışken, imar noktasındaki hassasiyetimizi geri çağıracak bir e, hareketliliğe, bir atılıma ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar sadece binalardan ibaret sanılırsa, kapalı kalmasıyla açık kalması arasındaki fark da bir noktadan sonra eşitlenmeye başlar. O yüzden bu mabetlerin yenilen, içilen, oturulan, kalkılan, etrafında bir hayat yaşanılan bir düzeyde şenlendirilmesi lazım. Cenab-ı Hak… Ya bani adamı xuzu zinatakum inde kulli mescidin iyi kıyafetlerinizi bile güzel kıyafetlerinizi bile her mescide vardığınızda giyinin diyen Allah azze ve celle orayı bizim açımızdan toplumsal bir mecra kıldı. Biri birimizle buluştuğumuz, konuştuğumuz, oturduğumuz, kalktığımız halkın deyimiyle söylersek insan içine çıktığımız yer. Orası bizim insan içi merkezimiz. O yüzden kıyafetimizi de en güzel halimizi ilahi huzura çıkarken bir araya geldiğimiz ve bir arada Allah Azze ve Celle'ye kulluk ettiğimiz yer. Sadece kıyafetimiz değil, Cenab-ı Hak yemenin de içmenin de mescidle ilgisini bize ''O kulû ve وَلَا تُسْرِفُوا diye aynı ayetin içerisinde. Demek ki camide bir araya gelen ve caminin külliyesinde, orasında, burasında, etrafında, orada var olan, yaşanan bir hayatta, yiyen, içen, oturan, kalkan, tanışan bir ümmetten bahsediyoruz. Bu cami odaklı hayatın ta kendisidir. Cenab-ı Hak birlikte yiyin, birlikte için der gibi israf, toplu yemelerde, içmelerde en çok görülen husus, israfı da orada bize sakındırdı. Bir yandan israfı yemek içmek üzerinden sakındırırken, bir yandan mabetlerimizin aslında yeme içmenin de yakınında bulunduğu, civarında bulunduğu bir yaşam alanı, hayat alanı, bir şenlik alanı olarak şen olduğuna işaret etti. Oraları hayatın... Mahalleninse, şehrinse, her nerede konumlandırılıyor ise cereyanın, akışın olduğu tam odak noktasında inşa edilmeliler. Şimdi bazı imar planlarında en uçrada, en köşede, en ulaşılmaz, gidilmez, gelinmez, hayır ilgili parselin veya e, hayatın yaşandığı o ne büyükte bir cami yapılacaksa, oranın merkezinde yer almalı. Tam bütün yolların çıktığı merkezde olmalı. Çünkü orası hayatın odağı. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir adam düşünün, bu adam bir nehrin içerisine günde beş kere girip çıksa... hal يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَي. Onun kirinden herhangi bir şey bırakır mı? Bu nehir... İçine girip çıktığı zaman bir kimse günde beş kez dediler ki la يَبْقَى مِنْ ne شَيْ Onun kirinden mirinden bir şey kalmaz. Bir insan nehre günde beş kere girip yıkansa yüzse hiç onda kir kalır mı? Resulullah dedi ki tam onlar bu düşünceyi nehir yıkanma üzerinden paklık olarak tertemiz tasavvur etmişken büyük muallim, büyük öğretmen... Büyük eğitici, taşı o tasavvurun üzerine tam gediğine yerleştirdi. كَذَٰلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْزِ İşte beş vakit namaz da böyledir. Kişiyi böyle tertemiz, kişiyi böyle pâk, pîr-u eder. Şimdi bu temizlenme adeta kalbe girip, kirli kanın girip, Temizlenerek çıkması gibi küçük dolaşımdan büyük dolaşıma açılması, müminin de hayat içerisinde küçük dolaşımı sürekli günde beş vakit camiyle büyük dolaşımı hayatın içerisinde. Oradan öğüdünü almaz ise hayatın içerisinde uzak sokaklarda kaybolur. İşte bu kayboluşu önlemek adına Resulullah Medine'ye geldiğinde ilk yaptığı iş olarak mabedin temelini attı, onun yerini belirledi ve bize ümmet olarak bu ilk ve her zaman birinci derecede önemli korunması gereken hayat merkeziniz ve noktanız olarak. O yüzden ondan bize miras kalan bu düşünce, fetih sonrası ilk defa Fatih'in içine girmek suretiyle, Mihrabına yönelip ilk ezanını kendisi okumak suretiyle fethin nişanesi olarak azat ettiği bu mabede karşı duygularımız hiçbir zaman sönmedi. Beklentimiz hiçbir zaman bitmedi. Aradan geçen on yıllara rağmen birilerine göre hayal dendiği en ümitsiz günlerde bile hayır bir gün illaki açılacak. Bu olacak, bu kesinlikle olacak kararlılığı onun açıldığını göremeyenlerde bile tas tamam yaşandı. Böyle bir müjdeyi onlar hissettiler, fark ettiler, bu nesil bunu yaşamakla müşerref oldu. Şimdi beklenti bunun oranın imar edilmesi ve ora ekseninde... Dedik ya kilit taşı ora ekserinde, ora merkezinde diğer mabetlerin de özellikle gençler ile dolup taşması, canlanması, hayat bulması. Hele şu pandemi dönemi bir atlatılsın İnşallah bu yeni dönemin nasıl dünyada bir esenlik rüzgârı estirdiğine, oluşturduğuna bütün bir dünya inşallah tanık olacaktır.